Oh yeah. ikaste Kainat, 20, bugün 29 Eylül Perşembe, yıl 2011, ay 9, gün 272, Hızır 147, 1432, Hicri-i Zilkade 2, 1427, Rumi Eylül 16. Günün tarihi, 109 yıl önce bugün, 29 Eylül 1902'de, ünlü Fransız romancı Emile Zola öldü. Başlıca eserleri, Plasans papazı meyhane Raip Mure'nin günahı ve nanadır. Yemek listesi gün 272. Ispanak çorbası, kıymalı makarna, salata, meyve. Büyük, Büyük saatle marif, marif Takvimi, takvimi. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir İlgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. 1967 yılında bugün Abbey Road stüdyolarında The Beatles grubu yeni canlarının yeni bestelerinden I'm the Walrus'ı mix mixajını tamamlamış ve bu Bizim e, radyo takımını da ilgilendiren bir yönü de var bu işin. Bir radyo istasyonu taranıyor. Ve çeşitli istasyonların daha doğrusu bir radyo da çeşitli istasyonlar tarandıktan sonra da BBC prodüksiyonu William Shakespeare'in Kral Diğer oyununda konaklıyor. Lenin aslında bu şarkıyı üç ayrı şey, üzerinde çalıştığı üç ayrı şarkıyı birden birleştirerek aniden ortaya çıkartmış. Bu arada da kendi ilkokul öğretmeninin de çocuklarının öğrencilerine Beatles'ın şarkı sözlerini ödev olarak verdiğini öğrenince de bu şarkıya özel olarak da iki tane saçma anlamsız mısrağı da dize de vermiş. Tipik bir Lenin davranışı sayılabilir. Evet, bugün böyle Miguel de Cervantes'in de ölüm yıl dönümü. Pardon, doğum yıl dönümü 1547'de Don Quijote'yi yazarak modern romanın daha ilk örneğini ve belki de en iyi örneğini daha ilk romandan vermiş birisi. Ondan da bahsedebiliriz. Michelangelo Antonioni'nin de doğum günü 1912 İtalyan yönetmeni. Haberlere bakacak olursak BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın 1 Ekim'den itibaren meclis çalışmalarına katılma kararı aldıklarını en önemli haber olarak görüyoruz. Demirtaş'ın bu açıklamasından sonra bakacağız neler olup bitiyor nasıl bir yorumlar getiriliyor diye görebiliriz. Onun dışında vereceğimiz önemli haberler arasında gene öğretmen kaçırmalar da devam etmiş. PKK tarafından kaçırılan öğretmenler sayısı 12'ye ulaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Erdoğan'ın açıklamaları var. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları var. Belki biraz onlara değinme fırsatı bulabiliriz. Evet. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk turunda yapıldığından da bahsedebiliriz. Batman'da ...saldırıda yararlanan ve beyin ölümü gerçekleşen komiserin de öldüğü haberini de verelim. Bunun ele alınış biçiminden de biraz daha belki bahsedebiliriz. Evet, medyadan zor. Kontrollü bir medya taraması yapmak, daha doğrusu bunu yorumlamak son derece zor oluyor. Öte yandan dünyada da önemli sivil itaatsizlik eylemleri birbirini kovalıyor... Wall Street'te başlayan eylem yayılıyormuş. Yayılıyor. Boston'da. En son. Tezahür etmiş galiba değil mi? Evet Boston'da Amerika'nın feci durumu eşitsizliği gittikçe arttığı apaçık görülen ekonomik duruma karşı protesto eden 200 genç insan çoğu öğrenciler, anarşistler, hackerlar, sosyalistler, işsizler ve çeşitli İş arayanlar, işlerde çalışanlar katılmışlar. Bazı eleştiriler de geliyormuş o şeye yönelik gösterilere yönelik işte taleplerinin net olmaması falan gibi. Belki biraz onların üzerine de durabiliriz çünkü onların da verdiği bazı cevaplar var. Evet ama medyaya da nihayet gittikçe düşen bir, yani yerleşik ana akım medyanın da ilgilenmek zorunda kalacağı bunca zaman Kaldığı. kaldı kaldı. Zaten evet. Yerleşik Bir. ana akım medyadan ben vereceğim, vereceğim haberleri. E, Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, düşen helikopteri konusunda yeni gelişmeler var. Bir helikopter kazasında gözaltılar var. İşte evet, e, operasyonlar düzenlenmiş, beş kentte 10 gözaltı var. 3'ü asker 10 gözaltı var. Ve çok sayıda da gene karışıklık ölüm. Şiddet haberleri var. Orta Doğu'dan çeşitli yer dünyadan. Suriye'den var. Afganistan'dan var. Onları da vermek zorundayız. Bolivya'daki bu otoyol inşaatı tartışmaları etrafında başlayan kriz devam ediyor. Hükümet krizi ve gösteriler hükümet karşıtı gösteriler. Onlara da biraz değinebiliriz. Bir de tabii ırkçılığın yükseldiği önemli şeyler var. Ee, Bulgaristan'da ve Kosova'da etnik problemler var. Bir kısmı bayağı yangına dönüşme eğiliminde. Onlardan da bahsedebiliriz. İşte böyle durumlar. Peki şimdi başa dönelim ve günün en önemli ve belki de iyi, en iyi haberi de diye nitelendirilip bir yorum da yapabiliriz belki. Kendi payıma konuşayım. 12 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeyen Yemin törenine katılmayan Barış ve Demokrasi Partisi yasama tatili sonunda boykot kararından vazgeçip parlamentoya dönme kararı aldı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş boykot uygulamasını bitirdiklerini Diyarbakır'daki grup toplantısı ertesinde açıklıyor. O açıklamaya dair elimizde bir ses kaydı da var. Şimdi ona bir kulak verebiliriz herhalde. Seçimler sonrası oluşan olumlu hava bir anda yerini tam tersi bir atmosfere kaygıların arttığı bir ortama bıraktı. İşte tam o günlerde adım adım geliştirilmekte olan savaş konseptinin önüne geçmek, savaş baronlarına geri adım attırmak, savaş politikalarını teşhir etmek için yemin etmeme, meclise gitmeme, çalışmalara katılmama kararı aldık. O nedenle o günün koşullarında almış olduğumuz boykot kararı son derece haklı, onurlu ve meşru bir karardı. Bugün ise gelinen aşamada yeniden bir tavır ve duruş belirleme ihtiyacı hissediyoruz. Savaşa karşı barışı daha güçlü savunabilmek için, saldırılara karşı direnişte olan halkımıza meclisten de destek olabilmek için, bize güvenen Kürtlere, Türklere, Süryanilere, Araplara, Çerkezlere, Elmenilere, Kadınlara, Alevilere, Sünnilere, başörtüsü mağdurlarına, sosyalistlere, demokratlara, engellilere, öğrencilere, emekçilere, farklı cinsel eğilimi olanlara, işsizlere Yani ezilen bütün toplumsal kesimlere verdiğimiz sözün gereğini daha iyi bir şekilde yerine getirebilmek için Siyasi operasyonlara karşı direniş cephesini güçlendirmek için Hatip Dicle ve tutuklu bütün siyasetçilerin özgürlüğünü sağlama mücadelesine katkı sunmak için. Halkın iradesiyle alay edenlerin iki yüzlü yaklaşımlarını teşhir etmek için. AKP'ye rağmen ve AKP'yi geriletmek için. Doğruluğuna inandığımız siyasi bir direniş hamlesi olarak 1 Ekim'den itibaren meclis çalışmalarına katılma kararı almış bulunmaktayız. Evet. Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşmasının bir bölümüne kulak verdik. 1 Ekim'den itibaren meclis çalışmalarına katılma kararı aldıklarını açıklıyor. Savaş baronlarına mücadele, onlarla mücadele etmek için katılmamıştık. Şimdi katılıyoruz dedi. AKP'ye rağmen AKP'yi geriletmek için. Hatip Dicle'den de bahsetti konuşmasının. En azından bu bölümün bizim e, kaydını verdiğimiz bölümünün sonlarına doğru ilk başta belki bahsetmesi daha uygun olabilirdi. Çünkü şöyle bir şey var, e, bir siyasi sistemin temsil e, eksikliğine karşı bir duruştu. Öyle en azından sunulmuştu, savaş borunu falan denilmemişti e, bu boykot başladığı dönemde ilk başta. Ee, o eksiklik aynen devam ediyor. Bunu da oraya koyalım ki hani kimsede unutmasın. Evet ben de doğrusu biraz daha ön planda bu Hatip Dicle'nin haksız yere milletvekilliğinin elde edilememesine karşı bir eylem. Ve e, maalesef şöyle bir şey de oldu. Davranış beklerdik. O milletvekilliğinin e, haksız yere gasp edilmesi durumu o kadar uzaklaştı ki şimdi gündemden kimse hatırlamıyor bile boykotun o nedenle başladığını gibi bir durum oluştu. En azından medyada öyle bir değerlendirme fazla yer almıyor. Evet. Bu tabii ilginç bir başka yani biraz gene medya analizleri yapacak olursak ilginç bir başka durum da önümüze çıkıyor. Şimdi bu cumartesi günü işte bir Ekim'de meclis tekrar başlıyor uzun çok uzun ve sıcak bir yazın ardından hatta sonbahar da epey ilerledi ve hala uzun sıcak yazın etkileri devam ederken bu önemli bir yani günün en önemli haberi olarak nitelendirilebilir Türkiye olayları açısından fakat bazı gazeteler birçok gazetede haber olarak bile yer almadığını görmekte ilgi çekici bakıyoruz. Mesela Milliyet pek göremiyorum ben. Meclisin açılmasını mı? Hayır. BDP'nin dönme kararını oldukça e, değişik bir e, o tabloyu tekrar ortaya koyacak yani en azından. E, çünkü işte çok ciddi bir kayma oluştu. Siyasetin gündeminin kayması durumu oluştu. Şu anda ee, pek önemli görülmüyor herhalde medya tarafından bu. Evet yani şöyle bir hızlı bir tarama yapalım. Sahaf gazetesinde hayırlı dönüş diye üst e, sürmanşetten verilmiş. Milliyette göremedim ben. Ee, sabah gazetesinde sağ alt köşede BDP'liler dönüyor diye küçük bir haber olarak verilmiş. Hürriyet gazetesinde yok. Birinci sayfada yok en azından. Radikal'de. Yok galiba. Vitrininde yok en azından birinci sayfasında. Yok hakikaten yok. Yani biraz şey değil mi çarpıcı bir evet, durum çok, değil mi? Gerçekten ben buna dikkat etmemiştim. İyi yakalamışsınız bunu. Şeyde bakıyorum. E, Özgür gündemde de yok. Özgür gündemde meseleye Kürtlerin gözüyle bak bir gün gazetesine bakıyorum bir gün gazetesinde birinci sayfada köşede bir ufak haber olarak var saman gazetesi saman gazetesinde var yine aynı şekilde kenarda bir haber olarak ya manşet ya da sür manşet olarak veren herhangi bir gazete yok galiba taraf dışında gördüm. şey şeyde yok akşamda yok Yeni Şafak'ta yok. Türkiye bakıyorum şimdi. Türk gazetesinde var ufak bir haber olarak birinci sayfada yine. Vatan gazetesinde e, yok. Ve e, evet maalesef bunlara bakarken neyin olmadığına bakarken neyin olduğunu görüyor insan. Evet. İşte kaçırılan öğretmenler haberleri. Şeyi e, tamamlayalım ve abi. Ve de evet. evet Tamamlarda da e, bakıyorum. Yok galiba. Bir dakika, bir kez daha bakayım. Birinci sayfada yok hayır. Evet, evet. Cumhuriyet Gazetesi'nde var birinci sayfada. Ufak bir şey olarak var. Haber olarak var yine. Yani genellikle böyle tek sütuna minik bir köşe e, şeklinde. 5 haberler olarak birinci sayfalardan yansıyor. Ama neyin olduğuna baktığımız zaman örneğin Zaman ve Özgür Gündem gazetelerinde e, bu dün e, sadece 33 saat hayatta kalabildikten sonra ölen e, bebeği adı be olmayan adı olmayan bebeği kimin öldürdüğü e, tartışması yapılıyor. Yani bebeğin ölümünün çok önemsizleştirildiği pardon, bir şey gibi. Radikali girmiş. atlamışız. Bebek mezarda BDP meclisi BDP evet. diye verilmiş. Düzeltir özür dilerim radikalde de. Çünkü öyle de bir kelime oyunuyla verilmiş olduğu için insan bebeği aldım, görünce idrak başka, bir, şeyi başka idrak bir şey düşünemiyor. Düşünemiyor evet. O yüzden de radikal birinci sayfadan manşet olarak veren belki de tek, tek gazde. Buna rağmen de. Yani kafa dağıt, benim kafam dağıtıldı. Evet oldu. Göremedim yani ben bunu. Aynı şekilde. Neyse, yani yapılan tartışma bunun üzerinden e, ilerliyor. Örneğin Cumhuriyet gazetesine baktığımız zaman böyle birinci sayfada korkunç bir karikatür var falan. Böyle tamamen ıkcı, e, böyle Molotov kokteyli içinde yanan bir çocuk falan var bunun. Onu atan hoşulluğu e, bir hoşulluğu bir bıyıklı bir tasvir var çocuklarımızın özgürlüğü için diyor mesela korkunç evet. böyle bir odak kayması olmuş geçmiş olsun Evet çok yani şeye döndük e, bebek katilleri dönemine geri dönüldü e, o dönemdeki tabi siyaset evet. politika Biraz daha farklıydı ona da geri dönüş olacak mı bilemiyorum. Şimdi şöyle mesela Özgür Gündem'de vahşet içinde vahşet diye bir e, manşetle e, bütün zaten birinci sayfanın yarısından fazlasını kapsayan katliamın boyutları erihteki katliamın boyutları netleşiyor demiş ve polisin aslında öldürdüğü ağırlık kazanan bir şey kimin öldürdüğünün tartışmasına girmişler yani. Bebeği de öldürdüler diyor. Bebeğin fotoğrafı var. Olay yerinde çatışma yok işte. Radikal gazetesinde e, Ezgi Başak'ın bir haberi var aslında. Belki biraz onun üzerine durabiliriz. Ne olduğu tam net olmamakla birlikte e, haberde şöyle bir şey yapılmış. Anlatılmış olay. Batman'daki tek gerçek diye 14. sayfadan ortada verilmiş haber. Ee, Nasıl oldu kısmında Batman'da Ezgi Başa'nın konuştuğu kişilere göre anlatılmış şu şekildeymiş. İki PKK'lı iki gece önce Ömer köyünün girişine yakın bir yerde arabasını park etmiş. İki kişinin arabalarını gasp ederler. Biz eyleme gidiyoruz. Bir süre sonra arabanızı getireceğiz derler. Elleri bağlanan kişilerden biri ellerini çözer ve polisi arar. Başımıza bu geldi. Bizim arabamızla bir eylem olursa sorumluluk bizim değildir demiş bu arayan kişi. Black alan özel harekatçı polisi Serdar adı verilen e, zırhlı aracıyla Ömer Gözeköy'ünü şehre bağlayan yolda beklemeye başlar. Tam o sırada annesini ve kayınvalidesini ziyaret eden Talat Doğrulun arabası da o yolda seyir halindedir. Yan yoldan çıkar ve Körük Caddesi'ne bağlanır. Açılan ateş sonucu kurşun anne, baba ve sultana isabet eder. Talat Doğrul yaralı halde otomobili bir kilometre daha sürerek hastaneye varır. Bu arada ağabeyin telefonunu arar. Köydeki akrabalar soluğu hastanede alır. O sırada emniyet mensupları ile aile arasında ciddi bir tartışma yaşanır. E, deniliyor. Bu şekilde. Şimdi e, evet yani olayın belirsiz olduğunu evet, pe ortaya koyan bir şey. Şimdi he Çatışma çıktığını gören PKK'lılar direksiyonu sağa kırıp bir şantiyeye sığınır diyor. Çatışma çıktığı gören deyince bir karşı ateş mi var o zaman? Yani tamamen aslında satırları oku okuyarak evet. Polisiye okur gibi yorumlama durumundayız öyle mi? ben bunu reddediyorum kendi adımı. Çok da önemli bulmuyorum açıkçası. Evet. Şimdi bunun hiç önemli olmadığı yani tabii ki kimin yaptığın bulunması önemli evet. ama ana konunun Ana konu ıskalanıyor işte. Iskalanması açısından çok kötü. Şimdi aynı şey Fırat News'dan bir haber var. HPG Batman olayının detaylarını açıkladı diye bir haber var. Ve tamamen bunun e, Mizgin ve Sultan'ı AKP polisleri katletti diye verilmiş bir haber ajansından veriliyor bu. Olayın aslı diye girmiş. HPG ana karargah komutanlığı yaşanan olayın aslı şöyledir diye anlatıyor. İnşaata girerek gizlenmişlerdir bilmem ne. Bu şekilde devam ediyor. Yaşayan, yaşanan olayın aslı aslında şu öyle bir şir, tırmanan şiddet ortamı var ki. E, ve burada zaten bu şiddeti bir tarafa yıkma girişimi e, baştan faal onu söyleyelim. Yani olmayacak böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. E, savaşın olduğu yerde taraflardan birinin temiz kalması gibi bir durum söz konusu değil bunu evet. söylemek lazım bir kere. Maddi yani gerçek dünyaya evet. aykırı olur bu zaten. Bu şekilde. Evet. E, bir de bir haber ajansının Hayır, zaten baştan temyiz karargahının tarafından. bildirisini e, haber olarak sunuyor olması da ayrı bir tarz. Yani o haber ajansı o şekilde sunuyor. Hani e, ana akım medya Türkiye'de bakıyoruz ırkçı karikatürler yayınlıyor birinci sayfadan falan. Ee, ama o zaman da onun orada karşısına... da aynı şey geçerli ama e, medyada Türkiye'de hani çıkar grubu medyası olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyor böylece şey. şimdi zaman gazetesine bakıyoruz onun arkasından da o da e, PKK'lı Bahoz'dan talimat yeter ki bir polis ölçsün 50 sivilin önemi yok dedi terör örgütü yöneticilerinden Bahoz Erdal Kod adlı Fehmen Hüseyin'in alt kadrolarla yaptığı telsiz konuşmaları saldırılardaki asıl hedefin polis olduğunu ortaya koydu diye o zaman gazetesi de hep Efrat News'dan pek farkı olmayan bir şekilde o da başka bir e, taraf tutarak taraf tutarak aynı bakış açısından bakıyorsun. Evet. Tabii tarafı farklı sadece. Bir bakışımlılık söz konusu. Ayna efekti var Yanusun. Yani, evet. yani ama şehirlerde şehirlerde çatışma oluyorsa ...sonucu da budur. Evet, bugünkü... ...medya derslerimiz... ...medya 101 çok... Şeyi de dersin. belki buna eklemek lazım... ...tamamlayıcı olarak... E, ...çatışma bir her, yok, herhangi bir yerde... ...çatışmada çözümsüz bir şekilde... ...devam ediyorsa başka yerleri sıçrıyor. Bir şekilde. Evet, o da çıkarılabilecek önemli... ...sonuçlardan, yan sonuçlardan biri... Ayrıca Diyarbakır'da dün akşam 3 öğretmenin daha PKK tarafından kaçırıldığı 23 Eylül'den bu yana kaçırılan öğretmen sayısının da 12'yi bulduğu haberi de önemli bir şekilde yer al al alıyor. Bir kısmında gazetelerin yer alıyor. Cumhuriyet Gazetesi bunu manşet yapmış. Terör örgütü bir haftada 12 öğretmeni kaçırdı. Doğudaki okullarda güvenlik kaygısı yaşanıyor. Ve eğitimi de vurdular manşetiyle başlığıyla vermiş operasyon başlatıldı diyor. Terör örgütü PKK tarafından Fırat Haber Ajansı'na yapılan açıklamada öğretmenlerin okullarda ana dilde eğitim yapılmadığı için kaçırıldığı bildirildi. Açıklamada Kürt çocuklarına Kürt Türkçe eğitim verilmesi ve Türk tarihinin öğretilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi deniyor operasyonun da başlatıldığı haberi. Var. Ee, durum bu. Çok. Başbakanın bir de Buna. konuşmaları açıklamaları var ama belki onu daha sonra mı yapmak uygun olur. Ee, Orada da verilen bazı mesajlar var. Biraz üstünde durulmasının bence faydalı olabileceği, şey açısından faydalı olabileceği hani. Orada da bakış açısında bazı problemler olma, olduğunu görmemizi sağlaması. Dersen bir iki dakika daha taşma pahasına bu Peki. ilk yarım saatlik dilimi e, onu da tamamlayarak çıkmamız belki de daha e, Hı -hı. sağlıklı bir açı olabilir. Başbakan ne demiş? Başbakan ne demiş? E, siyasetçinin görevi milletin hissiyatını siyasetin merkezine taşımak. Meselelere bu şuurla çareler üretmektir. İktidarda da olsanız, muhalefette de olsanız siyasetin ve demokrasinin gereği millete rağm olmaktır demiş. Bunları dedikten sonra işte Türkiye'nin bugünkü durumuyla ilgili bazı açıklamalar yapmış. Türkiye bütün şehirleriyle, bütün bölgeleriyle kalkınırken milletimizin ekmeği aşı büyürken ihanet odakları da boş durmuyor. Şimdi başlangıç noktası bu bir kere. Hani ilerliyoruz ne güzel. Ne istiyorsunuz da çomak sokuyorsunuz duruşu bu biraz. Geçtiğimiz günlerde eli kanlı terör örgütünün saldırıları bir kez daha yüreklerimizi yaktı. Türkiye'ye musallat edilen bu cinayet örgütünün kime, ne zaman ve nasıl saldırdığını çok iyi görmek gerekiyor. Hayata masumiyete kayseden bu cinayet örgütü ne istiyor? Kim adına, kim için, neyin karşılığında taşınanlık yapıyor? Ya aslında şöyle bir şey var. Burada bir alt yani veya satır arası okumalarında Gizli güçler dış mihraklar şeyi Seziliyor yine e, Vurgusu seziliyor yine e, Bu bir kere her şeyden önce tehlikeli yani Türkiye'de siyasi talepleri e, Olan ve bunların ne olduğu bilinen e, Bazı hareketler var Yıllardır bunu bir kere belki söylemek lazım Baştan sonra devam edelim İşte Tüm Türkiye'ye seslenmiş Bunlar düğün evini cenaze evine çeviriyor. Futbol oynayan, markette evine ekmek alan polisime gelip enseden kurşun sıkıyor veya tarıyor. Çok son derece grafik şeyler var, tanımlar var. Siirt'te birlikte bir mutluluğu paylaşmaya, birlikte yemek yemeye giden masum genç kızları alçakça pusu kuran bu terör örgütü neyin mücadelesini veriyor demiş sonra. Evet, Kürt kardeşler ses verdi diye bir başlıkta da akşam gazetesi vermiş. Yok bilmem yanlış oldu yok bilmem şurayı iteriyorduk. Şimdi bir kere şöyle bir şey var yani doğrudan ee, bir yıkma tek tarafa yıkma girişimi başbakanda da seziliyor. Ee, bunu yapmanın çok zor olduğunu belki yani danışmanları kendisine hatırlatabilir. Ama siyaseten çok da tercih etmeyebilir tabii o bunu dile getirmeyi. Erdoğan'dan Kürtlere çağrı demiş mesela Bertürk'te PKK'ya direnin. Ciğerim yanıyor demiş PKK katliamları için ve Kürtleri deröre karşı direnişe çağırıp bu örgüte nasıl destek verirsiniz demiş. Evet, 9 yıl dedi. öncesine kadar bu ülkede 74 milyon vatandaşımıza şu getirilen hakların, getirilen imkanların hiçbirisi var mıydı? Hala bu hizmeti vermeye çalışan böyle bir iktidar varken bunlar ne yapmak istiyor demiş. Politikacı olduğu evet. için tabi e, bunların da büyük bir bölümünün makul daha doğrusu anlayışla karşılanabileceği. Hı düşüncesi de var bende çünkü yani asıl medyanın e, dünyayı olduğu gibi göstermek yorumsuz haberi vermek ve ondan sonra da ayrı yorum yerlerinde de istediği gibi köşe yazarlarına ya da yorumcularına tahlilcilerine yer açması gerekirken medyada tümüyle manşetlerin yorum e, birer köşe yazısı haline alması asıl problem bence bu ve bunun çeşitli örneklerine sürekli olarak rastlamamız mümkün. Mesela işte bugün de bir gazetede de Hizbullah göreve diye, diye tırnak içine evet. Yani Hizbullah'ı göreve çağırdığı izlenimi veriliyor. Ee, Müslüman Kürtleri direnmeye davet ettiğinden yola çıkarak. PKK'ya karşı direniş örgütlemesini istedi diyor evet bir gün gazetesi de. Evet, bir problematik durumla karşı karşıyayız ama genelde gazetelerin pek vermediği, birçoğunun hiç vermediği hatta BDP'nin dönüşü. Bu başka bir şeye, tehlikeye de işaret ediyor olabilir. Türkiye'de önemli. mecliste yapılan siyasetin ne kadar önemsendiğine bir işaret olabilir. Bunun farklı yerlerde de tezahürlerini görme fırsatı bulduk aslında şu geçtiğimiz 2-3 ay içinde. Bunca yıllık askeri vesayet rejimi altında evet. iyice yani parlamento'nun dışındaki çözümlere işte özellikle e, askeri yedan beklenmez. Şimdi de başka yerlerden bekleniyor gibi bir e, hissiyat oluşuyor hissiyat ama oluşuyor. nereden, içi nasıl doldurulacak o fazla dile getirilmiyor. Yani. Evet isterledenim ve kapatalım bu yarım saati biraz da geçen süreyi e, BDP'nin dönmesi günün en önemli. Haberi ve anayasa görüşmelerinin de başlaması BDP'nin de hemen de döner dönmez bu anayasa görüşmelerine katılması umudunu da içimizde tutarak bu haberle kapatalım. açık <Gülüyor> You've lost your chance Feeling low, gotta go see a show in town Hear the jokes of the smoke and the laugh of the clown In the world see a girl with a smile in her eyes Never thought I'd be brought right down by her lies In a trance, watch her dance to the beat of the drum Foster now, sweating frowl I'm on fingers and thumb Wonder why is hit the sky When she blows me a kiss In a while Run a mile, I'm regretting all this Ha oh, ha, oh, said the clown As the king lost his crown Is the night being tight on romance Ha oh, ha, oh, said the clown Is it bringing You've lost your chance. Time to go, close the show, wave the people goodbye. Grab my coat, grab my hat, look that girl in the eye. Put your home, put your phone number, stop fooling around. Could have died replied, I'm the wife of the clown. Ha ha, said the clown. Has the king lost his ground? Is the night being tight on romance? Ha ha, said the clown. Is it bringing you down that you've lost your chance to Ha, ha, Said the Clown Yardbirds'den dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız Haha ha dedi Pagliaccio Bu Yardbirds'ün de çalmamızın dolaylı bir sebebi de bugün Michelangelo Antonioni'nin doğum günü olması 12 1912'de 29 Eylül'de doğmuş 2007'de ölmüş uzun ve çok başarılı bir çok önemli bir sinema, yönetmenliği, kariyeri olmuştu. Aynı zamanda kendisi yazar, senaryo yazarı ve şey yazarı da. Baya hikayeci de, önemli bir kişiydi ve filmlerinde de çok önemli, birçok müzisyenin de film müzikleri yapmasını çok erken tarihten başlayarak yapmıştı. İşte onun Blow Up filmi, de, ...de cinayeti gördüm diye mi oynamıştı öyle bir şey. Çok acayip bir isimle blow up filmi... ...ama çok ilginç ve önemli bir film. Onun müziklerini de hazırlayan gruplardan biri de yer bözdü. Ona da yer verelim dedik. Bu vesileyle Ha Ha The Clown çaldık. Evet Açık Radyo 94.9 burası. Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve saat 8.43... Devam ediyoruz haberleri. Dolambaçlı bir karmaşık bir dünyanın haberlerini sizinle paylaşmak çabamızı sürdürüyoruz. Geçerken dikkatimizi çeken şeylerden biri de Batman'da PKK ile polis çatışırken 4 yaşındaki kızıyla birlikte hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doğru'nun karnındaki isimsiz bebeğin 34 saat yaşadıktan sonra hayata veda ettiğini de dün söylemiştik son dakika haberi olarak. Bakan Fatma Şahin de Duru ailesinin taziye çadırında konuşmuş ve önemli bence bir, bir mesaj vermiş. Gözyaşının dili ve rengi yoktur demiş. Bütün bu kim yaptı tartışmalarının çok ötesine geçen daha iyi bir yaklaşım diye düşünüyorum çok. Günün sözlerinden biri olabilir en azından. Çok bu yürek burkucu fotoğraflarda e, var bu arada. Evet devam ederken şunu da söyleyelim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinden bazı cihazların sökülme e, görüntüleri de ortaya çıkmıştı. 5 ilde yapılan geniş çaplı bir operasyonda 10, en az 10 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış. Bunun e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir subayın gönderdiği video görüntülerinde genel kurmaya bağlı, başkanlığa bağlı kaza kırım heyetinin helikopterde bulunan cihazları kara kutu diye de nitelendirilen asıl cihazları söktü, ortaya çıkmış ve soruşturma genişletilmişti. Hatta Cumhurbaşkanı Gül de helikopterin beynini keçiler sökmedi ya diyerek soruşturmanın genişleyerek süreceğini de belirtmişti. Böyle bir neden söküldüğü anlaşılamıyor ama arada şeyler de şeylerden de bahsediliyordu. İşte bu bir ihmaldir aslında sabotajı göstermez diye ama biz de şeyi sormuştuk haklı. Hatta sen sormuştun. Hı hı. E bunun bir bedeli de yok mu böyle bir ihmalin diye göz göre göre. Delillerin yok edilmesinin daha sağlam bir örneği olamaz yani. Bir kere şey onu sormuştuk yani hani e, ihmal veya değil. İkincisi yani yine de bir bedeli yok mu? İhmalin de bir bedeli var bildiğim kadarıyla. E, ikincisi deliller yok edilmeye çalışıldığı zaman farklı şekilde değerlendiriliyor. Evet. Öyle de değerlendirilmesi gerekir zaten. Başka bir suç giriyor işin içine. Yani kaza bölgesinde genel kurmay başkanı ...başkanlığı 51 kişilik... ...ekip gönderiyor... ...ve onun içinde bir... ...kaza kırım ekibi diye bir adı var bunun... ...bayağı... E, ...söküyorlar, götürüyorlar filan... ...çok e, hakikaten absürt ama... ...trajik bir... ...çok trajik bir olayla ilgili olmasa... ...insanın hatta gülebileceği bir şey... ...ama hiç öyle olmuyor tabii... ...bu arada 12 kişinin... ...Jandarma Yarbay Doğan Karaca... Emekli Binbaşı Mehmet Çağlar, Kıdemli Başçavuş Murat Gürsoy, Uzman Jandarma Gökay Üstün, Uzman Jandarma Levent Demirel, Pilot Yüzbaşı Emre Aykaç, Pilot Yüzbaşı Mehmet Şengür, Uzman Çavuş İbrahim Yiğit, Yüzbaşı Pilot İrfan Yavuz, Teknisyen Başçavuş Recep Ercan, Üst Çavuş Rıdvan Acar, Uzman Çavuş Yaşar Şeker, Teknisyen Üst Çavuş Cemal Şahin, Cihazları söken Kırım heyeti listesi diye verilmiş. Evet bakalım bundan da ne çıkacak veya bir şey çıkacak mı? Şeyi de anlamadım ben ama bu arada yani bu sefer de orada da bir ölçüsüz durum yok mu? Bu kadar zaman üzerinde bu kadar konuşuldu spekülasyon demeyeyim ama çok hı hı. ciddi şüpheler dile getirildi. Bu sabotaj mıdır, değil midir? Şimdi bunca zaman sonra sökülme olayı ortaya çıkıyor ve şey yok. <gülüyor> birden de herkesi birden tutuklamaya başladılar şimdi. Ama zaten ee, böyle bir şey de var, hukuk sisteminde böyle bir durumda var. Herkesi alıp daha sonra, sonra çok... ayıklayıp, evet. Yani... Ama o işte ayıklama süreci de yıllar sürüyor evet yani ona da değinmek istedim yani bu Ergenekon davasında da davalarında Ergenekon da Ergenekon davasından önce de var sadece ona özel bir durum Tabii, değil ama da mesela sonrasında olan bir şey bütün e, hatırlarsınız o polisin çektiği fotoğraflarda e, bir kalabalık var hani normal bir kalabalık <gülüyor> fotoğrafı oradan geçen de olabilir hemen herkes işaretliydi işte Ergenekon'da da öyle, öyle oldu öyle oldu Balyoz'da da Öyle oldu. Öyle Daha oldu. öncesinde yapılan e, böyle tutuklamalarda da öyle oldu. Bu hukuk sisteminin genel bir eksikliği. Evet, ama bir, hatası. E, yani, bu da yani söyleniyor çeşitli e, hükümetin e, yetkilileri tarafından da söyleniliyor İşte böyle bir adalet sisteminde falan filan. Ama e, düzeltilmesi için pek bir şey yapılmıyor. Yapılmıyor. Çok acayip tabi. Yani anayasanın bekleniyor. Bilmiyorum bunun için ama benim buradan ona bağlarsak. Gerek e, bir önceki yarım saatte konuştuğumuz bu artan şiddet olayları meselesi e, gerek bu meselede her şeyi anayasa bağlamanın da e, anayasaya bağlamanın da hüsranla sonuçlanabileceği düşüncesi yerleşmeye başladı. Yani o anayasayı beklemeden bazı şeyleri düzeltmek daha faydalı olabilir sanki. Anayasa elbette gerekli yeni bir anayasa. O ee, ayrı. Onun... Da hızla yürütülmesini bekliyor. İlk toplantıda yapılmış zaten ama yani bu kaza Kırım ekibi e, diye adlandırılan şeyin toptan böyle bir e, tutuklama furyası içinde yer alması olayın hukuki boyutunun da bir hukuk kaza Kırım olayı gibi de nitelenmesine yol açabilir yani. O zaman çünkü gerçek e, yargılamanın yapılması e, suçlulara Kısa sürede ulaşılıp adaletin tecelli ettirilmesinde de zorluk yaratıyor bu tabi. Ayıklanma sürecinin müthiş zor olması ve bir sürü insanın da mağdur olmasına yol açıyor. Bunun üzerinde son zamanlarda etraflı yazılarda çıktı. Murat Belge de yazdı. <gülüyor> Taraf gazetesinin başka yazarları da kaleme aldılar bu konudaki problemleri. Hatta... Ergenekon'da Balios davasında yargılanların ailelerinin Mehmet Baransu'yla bir çay buluşmasında da uzun boylu konuşulduğu bu meselelerde yani hukukun işlemesinde ciddi problemlerin de bir an önce yani mıratılmış. bu tabi e, Ergenekon veya Balios e, soruşturmaları veya davaları öncesinde de olan bir şeydi. tabi mi, tabi olmaz mı yani <gülüyor> Hayır ama şimdi... ömrüm bunların <gülüyor> kısmen dışarıdan, büyük ölçüde dışarıdan ama kısmen de içeriden izlemekle geçmiş biri olarak konuşuyorum yani. Elbette işte öyle biri olarak da hani şeyde biraz ironik geliyordur tahminen Ergenekon ve balyaz, balyoz davaları kapsamında gündeme gelmesi nihayet biraz ironik geliyordur diye düşünüyorum. Olsun gelsin de. yani Nasıl o, gelirse gelsin. Evet oradaki <gülüyor> Ergenekon... ...daki gerçek suçluların... E, ...hemen tespit edilip... E, ...bir an önce sonuçlandırılması... ...en büyük dileğim tabii... ...ülkenin en önemli problemlerinden biri... ...Ergenekon Balyoz'da darbe suçu... ...çünkü filan meseleleri... ...ama buna karşılık da... ...hakikaten de... E, ...bu rutin uygulamalar içinde... E, ...bu işin kurbanı olan... yani Seminere katıldığı için de e, tutuklanan sayısız insan da var. Böyle de bir tuhaf durum var ortada. Şimdi başka bir şey de mesela bu son Deniz Feneri davasına bakan savcıların durumu da problem yaratmaya başladı. Ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kovuşturma kararı aldı. O savcılardan Mehmet Tamöz'de adalet.org. Adlı siteye gönderdiği yazıda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i eleştirmiş ve evrakta tahrifat iddiasını bakan yeni öğrenmedi demiş. Yani evrakta tahrifat yapıp bazı şeylerin üstünü kapattıkları gerekçesiyle görevden el çektirilmişlerdi ya hı hı. bu savcılara Deniz Feneri davasında. Savcı resmen Adalet Bakanı biliyordu diyor. Almanya'daki Deniz Fener'i LV soruşturmasının Türkiye ayağını yürüten 3 savcı. Haklarındaki kovuşturma kararına tepkili Ergin önceden biliyorlardı diyor ve Mehmet Tamöz de demiş ki 2010'daki bir görüşmeleri sırasında tahrifat iddiasıyla ilgili durumu Ergin'e bizzat izah ettim ve bakan da ikna oldu demiş bunu savunmuş Arzu Yıldız'ın haberi oldukça bu arada dün de e, önemli bu bir şey 3 yani. savcı hakkında kovuşturma izni e, izne tabi bir kovuşturma e, başlatılması dün itibariyle bu kovuşturma izni çıktığında hatırlatalım. Evet ama bakan zaten bunu önceden biliyordu demiş Fener savcılarının davasının denetmenleri savcılarının isyanı da var. <gülüyor> evet devam edelim. Diğer haberlerimize dönelim artık. Türkiye'den çıkmadan önce isterseniz bir son haber vereyim. Ben. Piri Reis ile ilgili bir haber vermek istiyorum istenirse. Çıkalım çık, çıkmayalım. Peki. Tamam. Nile... Koca Piri Reis mi? Koca Piri Reis. Koca evet. mıydı Kahraman? Mı? Neydi? Koca. Koca pardon. Evet. K Piri Reis ile ilgili bir şey verelim. Milliyet.com.tr sitesinde mesela, e, ama ba başka yerlerde de var. E, işte Kıbrıs'ın, Kıbrıs Rum kesiminin, Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarının faturası ağır oldu diye verilmiş. Doğu Akdeniz'de e, petrol ve gaz arama çalışmaları üzerine Türk sismik gemisi Piri Reis'in donanma eşliğinde denize açılması Akdeniz'de gerginliği üst seviyeye çıkardı. Yunan, Arap, Rus milyarderlerinde Akdeniz'de artın, artan gerginlik üzerine... Kıbrıs'taki offshore bankalardaki hesaplarını Boşaltmaya başladığı bildirildi Rum bankaların Aa, Rum yönetimine ne? Gerginliğin sona erdirilmesi için Baskı yaptığı öğrenildi Yani bunu da başlığı da şu Rum, Türk donanmasını Akdeniz'de gören para Rumları terk etti Haberin başlığı da bu ee, İyiymiş ee, Vıcık vıcık hamaset artık Bir sismik arama gemisi üzerinden de <gülüyor> Yürütülüyor ama siz alışıksınız buna değil mi? 70'lerden beri. Evet. Hora, Piri Reis, sonra başka gemiler, sonra gene Piri Reis. Bu sefer koca Piri Reis. O zamanlar kocası, kala noktası yoktu. Koca Piri Reis Akdeniz'in en güzel kızı biliyorsunuz. Nedir o ya? <gülüyor> e, bir profesör. Doğan Yaşar. Evet. Nerede konuşmuş? Hangi gazeteydi hatırlamıyorum. Bugünkü gazetelerden biri. Kendisi Piri Reis hakkında yapılan işte eski yakıştırmalarına sinirlenmiş. Demiş ki olur mu? Büyük şirketler hep Gazprom BP gibi onlar da Piri Reis kullanıyor bir arama yapmak istediklerinde. Kendisi Akdeniz'in en güzel kızıdır demiş. Ne şeyi bu? Ne profesörü kendisi? Siz daha iyi bilirsiniz. Doğrudan münasebetleriniz olmadı mı? Deniz vaziyetleri filan küresel iklim değişikliği, küresel ısınmanın olmadığı eskiden de İzmir'de kordonda çay içiliyeci, çay içildi ya böyle söylemişti bir televizyon programında TRT'de karşılık. O zaman çıktı. dünyada neyse tükenmekte olan e, insanlardan mı, bilim adamlarından diyelim. E, evet ama kendi dalı zaten iklimle ilgili değil. Ha o zaman tamam sayılmaz bilim adamı, e, diyor ama şey yani çok iyidir bu piri reis demiş çıksın ve bütün çıkarlarımızı savunsun diye. Zaten böyle bir 9 Eylül Üniversitesi'nde genel bir şeyde seziliyor piri reis ve bu Doğu Akdeniz'deki aramaların milli gururumuz açısından çok önemli olduğu politikası filan açısından söyleniyor. Yani milliyetçilik dalgası bir yandan da orada da esiyor. Evet. Bir de şeye de kısaca değinelim istersen bu Yunanistanın durumuna girecektim ama onu zaten dün aslında Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun bir birliğin durumu konuşması ...vardı. Önemli bir konuşmaydı. Belki... ...son yarım saatte ona değinme fırsatımız olur. O sırada Yunanistan'dan da bahsedeceğiz. Bir de Yunanistan'da ek vergiler... ...Başbakan Yardımcısı Pangalos'un bile... ...ödeyemem bu vergileri. Başbakan... Venizelos gelsin beni tutuklasın... ...haberi var. Ama Avrupa'nın... ...durumu, ekonomik durumuyla... ...ilgili zaten biraz sonra... ...Seyfettin Gürsel'le konuşacağımız için... ...o paket içinde... ...ele alabiliriz. Avrupa'nın... ...nereye doğru ekonomik bakımdan evrildiğini sormak için bir de asıl e, dünya her yerinde görülen ama Avrupa'da da çok o, artık yükselmeye başlayan önemli bir haber var o da e, ırkçılığın o çirkin başını kaldırdığı pek çok yerden biri olarak son olarak da Bulgaristan'da trafik kazasında bir Bulgar gencin ölümüne neden olan Çarkiro bu lakaplı roman Çeribaşı'nın gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik etnik savaşa döndü diyor Hürriyet Gazetesi başlığı tartışılabiliriz ne kadar isabetli olduğu ama birinci sayfadan manşetten görmüş olması sevindirici bu açıdan çünkü korkunç bir olay yani bayağı benzin döküp yakma olayları var evini yakmışlar Çarkiroğlu Filibe Kenti yakınlarındaki Katun Katunitsa köyündeki evini. Romanları sabun yapalım. Türkleri bıçaktan geçirelim diye de sloganlar atmışlar. Tabii Hürriyet gazetesi biraz da belki bu açıdan Türklerin durumunu da içerdiği için bunu ön plana çıkartmış olabilir. Artık hedefin ne olduğunu bilmiyorum ama yani Cuma gününden başlıyor olaylar. Geçen Cuma'da milliyetçi partilerinde kışkırtmasıyla Roman Çeribaşı Kiril Raşkov'un evini yakıyorlar. Çarkiro lakaplı işte. Ardından 15 farklı yerleşim yerinde bir araya gelip çete halinde örgütlenmiş. Ellerde bıçaklar ve silahlarla Roman avı, Çingene avı başlatmış durumdalar. Çingene ...Romanlar da karşı saldırıya geçmiş... ...şiddet yayılmış... 160'tan fazla gözaltı var... ...Devlet Başkanı... ...Georgi Parvanov da... ...birlik gösterisi için köyü ziyaret etmiş... ...orada da böyle bir problem var... ...bu... ...Çek Cumhuriyeti'nde kurulan milisler... ...yine Romanlara karşı... ...ve Avrupa'nın başka ülkelerinde de... Avrupa'nın durumu harika böyle ya... ...evet... Tam 1930'ların... İşte bu Barasso'nun konuşmasında da öyle referanslar da var. Biraz onlardan da bahsetme fırsatı buluruz. Evet, bir yandan da işte meydanların işgal edilmesi gibi iyi haberlerin de yanı sıra bunlar var. Peki ara verelim şimdi, sonra konuşuruz. Açık Gazete.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 gidişatın nereye doğru olduğu konusunda epey tereddütler var. Barrozon'da bir açıklaması olmuş. Ne demiş? Yunanistan 17 ülkeli blokta muhakkak kalacak ama reform taahhütlerini mutlaka yerine getirmiş. Ama Avrozon'da, Avro bölgesinde kalacak demiş. Valla başından beri zaten mesele burada. Bir türlü Yunanistan'ın Euro'dan çıkması hatta belki diğer rekabet gücü zayıf örneğin İtalya Port Pekiz gibi hem aşırı borçlu ülkelerin de bu rekabet gücünü kazanması için Euro'dan çıkması gerektiği fikrine bir türlü şey etmiyorlar, yanaşmıyorlar. Halbuki Amerikalı iktisatçılara bakıyorsun, çok daha dışarıdan bakan iktisatçılar hemen, hemen hepsi neredeyse... Euro'nun Euro yeniden tasarlanması gerektiğini söylüyorlar ki benim de başından beri görüşüm evet, bu açıkçası. Daha önce burada, burada dile getirdik. Evet. Şimdi yani tabii hem Yunanistan ev ödevini yapacak yani hem bütçacını küçültecek hem büyüme yaratacak kamu ağırlıklı bir ekonomide ve borç kontrol altına alınacak böyle bir mucize yok iktisatta. Yani bunu giderek bana öyle geliyor ki bir sayıklamaya dönüşmeye başladı. Bu Avrupa'da bu krizle ilgili hem Avrupalı yöneticilerin hem de iktisatçıların düşünceleri. Örneğin geçen gün jean Pisani-Ferry gelmişti. Şu anda Brügel adlı bir think tank'in başında. Önemli bir makro iktisatçıdır. İşte Fransa'da da Mitterrand'ın danışmanlığını yaptı. Yani uzun uzun anlatmama gerek yok. Politeknik de ders verir.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 mese özü değişmiş değil. Ya yani Yunanistan aslında borç itibarıyla e, baktı ve hemen hemen her yıl 7-8 e, puan e, borcuna ekleniyor. E, ve sonu yok. Bakın e, bakımdan. Evet. evet Alo. Alice hatay. Biz, hatayız. Biz hatayız, evet. Alo. Alo. Alo. Ee, Diyebiliyor diye, diye musun? <gülüyor> evet kesildi telefon. Ee, ne diyordum? Ee, şey e, e, yani sonu yok bu işin. Ee, çünkü Yunanistan'ın e, ne e, bu şeyle kemer sıkmayla büyüme yaratması ve rekabet gücü kazanması mümkün. Ee, ne de e, <gülüyor> aynı zamanda Euro'da e, bu şekilde illabet kalması. Yani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 çünkü bir bunu nasıl yapacaksınız ancak şöyle yapabilirsiniz, Almanya'da ücretleri hızla arttırır. Yani Almanya bugüne kadar uyguladığı politikaların tersini uygular, Yunanistan'da da ücretleri düşürürsünüz. Onu da nasıl yapacağınız belli değil. Diyelim ki düşürmediniz en azından işte sabit tuttunuz ama Almanya'da ücretler yükseleceği için zaman içinde aradaki fark kapanacak. Fakat burada çok büyük bir soru var. Almanya sadece Avrupa'ya ihracat yapmıyor, bütün dünyaya ihracat yapıyor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 bunu reddettiğiniz zaman hayır biz bunu istemiyoruz. İlla Avrupa işte 17 ülkesiyle devam edecek. da kalacak. Ondan sonra hatta bütün Avrupa'yı euroya <gülüyor> alacağız zaman içinde. Daha çok federalizm yapacağız. Herkes cebinden daha çok para koyacak ıı, Brüksel'de bütçeyi Oradan Brüksel bunları dağıtacak. Bu, buna hazır değil ıı, Avrupa'nın ulus devletleri, milletleri, halkları. Yani böyle bir Amerika'yı örnek veriyorlar. İşte efendim Texas'la gerektiğinde işte atıyorum Kentucky dayanışma yapıyor. Anladım da Finlandiya lehine Yunanlara neden sübvansiyon etsinler? Bunu Finlilere sorduğumuz zaman kesinlikle hayır diyorlar. Ya onlardan söz etmiyorum. Onlar da hayır diyor ama onların daha bir büyük ülke olarak sorumlulukları var tabi Ama Finliler mesela garantiler istediler. Papa andırük bindi. Ne istiyorsunuz? Morayı mı satayım dedi. Yani düzey bu dayanışma düzeyi. Evet tabi e, Obama da e, biraz e, aslında olağan dışı da bir açıklama e, yaptı ve Avrupa e, dünyayı korkutuyor dedi. E, yeterince hızlı hareket etmiyorlar dedi. O da kendisine suçlayacağından e, krizin korkuyor herhalde ve e, seçimlere mal olabilir diye de korkuyor herhalde. Yani tabii şu var, Avrupa'da bu borç meselesini kontrol altına almazlarsa bu Amerikan ekonomisini de olumsuz etkileyecek sonuçta. Evet, öyle. Ve tabii ki Obama'nın yani Amerika'yı yakından izleyen herkes söylüyor, dış politikasından çok içerdeki işte ne kadar işsizliği aşağı çektin, ne kadar krizden Amerikan ekonomisini çıkartın şey üzerinden destek alacak veya almayacak, kaybedecek veya kazanacak tekrardan. Dolayısıyla hayati olama için Amerikan ekonomisinin canlanması e zaten kendi içinde güçlükler varken işte dünya global düzeyde bir türlü Çin'i ikna edemiyorlar daha fazla ithalat yapmasını işte yuvanın değerlenmesine izin vermesini vesaire. Yani Amerika'nın Asya'ya yönelik ihracat kapıları yarı aralık hala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 Evet, Barrozu ama tamamen senin de dediğinden farklı bir çizgiyi savunuyor. Öyle anladım evet. ben de. Yani daha da ileri gidip hatta para, para birliğini bir de ekonomik birlikle tamamlamalıyız demiş. Ekonomik çıkara. birlik dediği işte daha çok bütünleşme ve daha, daha fazla federalizm. Yani bu ne demek? Herkes kendi gelirinden, vergilerinden her ulus devlet daha fazla bürüksele para versin. Ondan sonra Brüksel'de tabi belli kurallar altında bu paraları dağıtsın. Yani <gülüyor> dediğim gibi bu sonuçta çok büyük bir dayanışma. Yani Avrupalıların kendilerini bir tek millet gibi hissetmeleriyle ancak belki olabilecek bir şey. hani bunun çok uzamda anda nasıl böyle bir şeyi savunabiliyorlar gerçekçi olarak? Buna ben hala anlamıyorum. Peki, peki. E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 para birliği açısından özellikle, e buna yanaşmadığın sürece hem bedel ödemeye devam edeceksin, hem Almanlara, Hollandalılara, Finlandillere, Pamuk Eller'e ceb devam edeceksin. Oralarda şey sallanmaya başladı hükümetler.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 Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bir de bu konuda bir yazını da gördük. Evet. 2010'da büyüme ne olur diye. 2012'de. Şey 2012'de. Evet. Ee, tabii ki bu IMF'in yüzde 2.2 önce dedi 2012 büyümesi için. Sonra bunu işte bu iki çeyrek verileri daha gelmeden bu tahmin yapılmıştı. Bir de şunu söyleyeyim yani mı? özgü tahmin yapmıyor IMF. Yani bir küresel modeli var işte onun içinde.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 Dolayısıyla olamaz demiyorum yani benim beklentim bugünkü yazımda da radikalde yani pekala yüzde dört civarı çok mümkün dördün altında da yüzde üçlerde bir büyüme de 2012'de çıkabilir bu tabi hiç de iyi bir haber değil birçok bakımdan bu neden böyle olabilir yani büyüme neden hızla yavaşlıyor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 Evet bu arada işte şey muazzam e, vergi zammı koydular gayrimenkule Yunanlıların %70'ü ev sahibiymiş. Yani büyük çoğunluğunu e, da yönelik bir vergi. E, işte gayrimenkul zengini olanlar yani sizin geliriniz düşük olabilir anlaşılan pangolosun da çok yüksek değil geliri fakat çok malı var. E, çok ev, konut, mont, dükkan falan var herhalde pangolosla fotoğya çıkmış 17s 17500 avro Evet Biz bunu <gülüyor> ödeyecek gelirim yok diyor yani bu gel için geçerli olabilir evet, maliye Bakanı gelsin beni tutuklasın demiş evet. ama artık iyice ilginç bir boyuta ulaşmış olduğu gördü evet, Peki çok teşekkürler evet, teşekkür Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat Hancock ve arkadaşlarından görüşmenin standartlarından birini dinledik, dinlemekteyiz. It Ain't Necessarily So, Hobi Hancock'ta doğum gününü andığımız Michelangelo Antonioni'nin Blow Up filminin müziğini hazırlayanlardan biriydi. Onun için de bu vesileyle çaldık. Açık Gazete Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30.05 geçiyor. Açık Radyo 949 Açık Radyo.com'dan yayın yapan Açık Radyo'dasınız. Kaçırılan öğretmenler sayısında bir artık zaten ölenler ve kaçırılanlar gibi şeyler birer istatistik haline almaya başladı. Söyleyip rakamı geçiyoruz. Bu inanılmaz evet. bir nasırlaşmada yaratıyor tabi bir e, Biyanet'te tam bir sayı verilmiş. Biz de onu aktaralım. Temmuz ayından itibaren PKK'nın elinde serbest bırakılmayı bekleyen iki asker, bir kaymakam adayı, iki şoför, beş korucu, dört şantiye işçisi, on iki öğretmen. Yani toplam 26 kişi varmış. Evet. Bu da tabii bayağı tüyler ürpertici bir durum. Bir an önce mecliste bunların konuşulup bir hal yola getirilmesi lazım herhalde BDP'de giriyorsa. Başka nasıl meclis dışında nasıl bir çözümle halledilebilir ki? Ee, üç öğretmen daha kaçırıldı diye de bir haberi okumuştuk zaten. Şimdi dünyadaki durumlara da biraz göz atmamız lazım. Biraz daha şeyden bahsedebiliriz. Bu Wall Street e, evet. işgaliyle başlayan ABD'deki eylemlerden. Evet Amerika'nın kurulduğu yere doğru da durumda. Boston yani New England diye adlandırdıkları bir zamanlar Mayflower gemisiyle göçen eski siyasi mahkumlar başta olmak üzere bir takım hacıların geldi Amerika'da Şimdi 200'ün üzerinde sayısı olan Guardian'da bir Paul Harris'in Boston'dan yazdığı bir haber vardı. İlginç aslında. Bayağı e, akılcı e, ne yaptığını bilen ve Wall Street'teki yani mali mali mali merkezindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük başlamış olan isyan hareketini ya, yaygınlaştırmayı amaçlayan Hareketler 200'e yakın insan Amerika'nın bu ekonomik eşitsizliklerin giderek arttığı dünyaya bir protesto veriyorlar. Ve biz sürdüreceğiz bunları diyorlar. Aralarında sosyalistler, yoksulluk karşıtı kampanya yürütenler, öğrenciler, anarşistler, kompütür yani bilgisayar hackerları işsizler ve çeşitli yani muhasebe servislerinde çalışan, muhasebe e, memurları olarak çalışanlar da varmış. Bir veteriner de var. Evet. E, hatta The Economist dergisi bile bir e, haber yapmak durumunda kalmış haftalık gazete. Olarak bu bu önemli aslında. Evet. E, yine ekonomistin alışıla geldik. E, aslında sinik tavrı, sinik tavrı e, bu haber içine de Biraz sirayet etmiş ama Şöyle bir şey var İşte birçokları diyor Ekonomist dergisi gene orada Birçoklarını e, vermiş Kim o birçokları söylemeden Bu Eylemi Anlaşılabilir bir mesajı Olmamakla itham ediyor demiş e, Diyor ki Katılımcıların bir kısmı da bunu e, Buna katılıyorlar yani Bunun da böyle olduğunu itiraf ediyorlar daha sonra da bir eylemcili, eylemcinin sözlerine yer verilmiş Victoria Campbell. Demiş ki, evet demiş yani somut talepleri ortaya koyma konusunda e, sorunlar yaşadık ve yaşıyoruz Campbell. Ama e, en önemli şeyin burada olmak olduğunu ve e, alternatif bir varoluş biçimi içinde var olmamız olduğunu düşünüyorum. Ben demiş, e, biz zaten bu sistem içinde değişiklikler yapmak istemiyoruz ki, biz yeni bir sistem yapmak istiyoruz. Siyasada yapılacak değişiklikler e, fazla bir şeyi değiştirmeyecektir. Eğer e, bireyin toplumla olan ilişkisi e, temelden değişmezse. İşte evet, yani iklimi değil, değil, sistemi değiştir diyen de bir slogan var. Sık sık kullandığımız burada da iklim değişikliği protestolarında aynı şey yani hı hı. dün bir yerde bir konuşma yapmaya davetliydim orada konuşma öncesinde konuşurlarken durumun Amerika Birleşik Devletleri'nde de ne kadar kötü gittiğini ama Amerika'da değişmezse iklim değişikliğinden bahsediyorum yani o mücadeleden dünyanın diğer kısımlarında daha da zor olabileceğini konuşurken peki Amerika'da ne, ne olması gerekir Sorusuyla karşılaştım. Devrim dedim. Nasıl yani? Dedi. Baya bildiğimiz devrim. Amerikan devrimine ihtiyaç var. Dedim onun bazı. Ya bu devrim değil. deyince işte bazı sabit fikirler olduğu için insanların kafasında bununla ilgili yani şu sözleri pek düşünmüyoruz. Başka şeyler geliyor aklımıza. Yani bireyin toplum olan ilişkisinin kökten değişmesi kastedilen Aynen. Bu bir öyle. devrim niteliğinde bir değişikliktir. Toplumun, vatandaşların da idareyle, yönetilenlerle ilişkisinin değişmesi. Ama bizim şey. de mesela kendi aramızda konuşurken en fazla e, çözüm bulmakta zorlandığımız konulardan bir tanesi... ...şu ana kadar en azından bu gibi alternif, alternatif yaşam pratiklerinin... ...bu gibi alternatif yaşam pratiklerine izin veren sistemler içinde oluşması. Evet. Ve bunu da çözeceğiz inşallah. Ama değişiyor da yani evet. mesela... E, Henüz sonuç aldığı asla söylenemezse bile Tunus'ta başlayan ve Mısır'da bayağı yükselen yükselen doğruya da çıktı. İşte o yüzden zaten şey. oradaki hareketlerin başarıya ulaşması o yüzden o kadar önemli. Yani önemli. Ama yani değiş, Şimdiden büyük ölçüde de değişim oldu diye bir devrim oldu yani. Ama sonuç da Mısır'da askerler var. Tunus'ta da... ...gidilecek çok fazla yol var... ...biliyoruz hepsini... ...işte Suriye, Libya'yı da biliyoruz ama... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde de... ...özellikle bu gezegeni artık... ...gerçekten... ...bitirip... ...tüketip yok edecek bir... ...duruma gelmiş olan... ...Amerika'da da... ...bir... ...çok önemli köklü bir değişiklik yapılması... Mümkündür yani öylesine şeyler olmuş ki mesela Amerika'da. Ee, yani gerçekten zamanı geldi. Çok önemli bir yazısı yayınlandı Bill McCabe'nin Rolling Stone dergisinde. Onu daha sonra dinleyicilerle etraflıca paylaşma fırsatımız olur. Hapishanede neler yapıldığını kendisine o tutuklatma. Olayları sırasında filan anlatıyor ve ibret verici şeyler yani baya polis New York polisinin şey Washington DC polisinin de hani işkenceye neredeyse varabilecek e, davranışları var korkunç kötü şartlar ama onları geçelim yani şöyle e, bitiriyor yazısını yani gerçekten zamanı geldi diyor geçen yıl tarihteki en sıcak yaz e, yıl oldu. Bu yıl da Ağustos bitmeden Amerikalılar milyar 1 milyar dolara aşkın maliyeti olan felaketler yaşadılar diyor. E, bütün yıl içinde sadece e, Ağustos bitmeden Texas şeyden bir ilginç bir şey veriyor. Texas orman yangın servisinden 1,5 milyon hektarlık bütün yaz boyunca geçen Yangınlardan sonra diyor ki bu şartlarda hiç kimse bu aşırı iklim şartlarında bu vahşi şartlarda çalıştığımızı hiç görmedim. Hiçbir insan evladı da görmemiştir demiş. Bizzat orman idaresi yöneticileri ve eğer artık bir şey yapacaksak şimdi bunun zamanı ve biz bunu bu yoldan ilerliyoruz. Keystone XL petrol boru hattını kapatmak e, iklim e, hareketinin Lexington'ı ve Concord'u demiş olabilir. Onun yolunu açtı. Yani Amerikan devrimine atıf yapıyor artık Bill Yani devrimler bir noktadan başlamak durumundadırlar demiş. Dünkü ben e, bu sohbete aktardığında daha bu yazıyı görmemiştim. İçime doğmuş demek ki. Devrim <gülüyor> lafını oradan bir makyabından çalmadan kendim söylemiştim yani. ilginç. Evet bu arada dün e, yine bir haber vermiştik. Irak'ın almakta olduğu F-16'larla ilgili. E, orada yanlış söylemişiz şirketi. Silah şirketleriyle ilgili bilgimiz kısıtlı. Bence Ben burada... yanlış söylemiştim hemen. Ama i̇şte ben doğru. de yani hani e, doğrulamıştım diye tahmin ediyorum. Hatırlıyorum daha doğrusu. E, Lockheed şirketiymiş. Evet Lockheed. f üreten. E, Tayvan'a da satılacakmış şimdi. Hey. Öyle mi? Hı. İyi. E, Amerika Birleşik Devletleri de Bahreyn'e 53 milyon dolarlık askeri ekipman da satıyor. Bastırdı ya şimdi kanlı bir şekilde bütün isyanı. Yani e, neler satıyormuş söyleyeyim? Bankır bastırlar işte o sığınak, sığınak gelenler. Bahreyn'de gibi. çok var mıymış sığınaklarda? Yokmuş ama olsun. Gene de satalım zırhlı araçlar ve en önemlisi de benim en hoşuma gideni de e, şeyli güdümlü füzeler. Ben burada şey olduğunu e, merak ediyorum. Şöyle bir anlaşma oluyor mudur acaba? Ya çok da laf etmeyin. Sonrasında da işte bir şeyler yaparız. Hmm. Bu lokhit meselesindeki daha ayrıntılı bilgiyi de belki Tahsin Şahin Bey'i Bey arayarak öğrenebiliriz. Olabilir. Hakkında epey yani bundan 30 sene önce falan epey yazı çıkmıştı. Yani artık 30 35 sene önce. Hala bilgisi var mıdır bilmiyorum. E takibi diyor Veya en zengin generaller listesinde yer alıyor mudur? Onu Onun bir önemi yok ki. Artık tarihi bilgi bu. Lockheed dünyanın en büyük silah firmalarından birisi. F-16 uçaklarını yapıyor. Onlar da o uçaklarda insanları öldürüyorlar. Sık sık unuttuğumuz bir şey bu. Uçaklarda insanların öldürüldü mü silahla? O, o uçakların insanları öldüren ve başka canlıları da öldüren... Birer silah olduğunu unutuyoruz. Böyle çok güzel resimler filan konuyor. Unutuyor insan. Evet çeşitli ergen fetişlerimiz orada çıkıyor dışarı. E, bu arada Bolivya'dan haberler var tekrar. Bolivya'da e, Amazonların ortasından 300 kilometrelik bir e, otoyol geçirmesi planı vardı. E, hükümetin ciddi bir... E, ...karşı çıkışı neden oldu bu. Çünkü o otoyolun geçmesi planlanan bölgede... ...50 bin yerli de yaşıyor. Onlar başta olmak üzere bir... ...kalkışma ayaklanma durumu oldu Bolivya'da. 3 bakan istifa etti... ...hükümette. Eva Morales ...yapılması planlanan otoyol planı, otoyolu... ...şimdilik askıya almış. En azından bir referandum yapılacakmış. Referandum sonuna kadar böyle bir karar almış. Ama şeyler devam ediyormuş. Ayaklanmalar devam ediyormuş... Evet yani bu da kendisi ayaklanmaların başını çeken liderlerden biri olarak bir işçi kökenli koka işçisi üreticisi bir başını çeken biri olarak çok ilginç sosyalist bir iktidarında başında ve 500 yıllık bir beyaz adam egemenliğinden sonra çok eleştiriliyor. yerli Çok eleştiriliyor oldu. ama mesela Juana Pinto, e, La Paz'da, Bolivya'nın başkenti La Paz'da, e, The Guardian gazetesinin görüştüğü göstericilerden bir tanesi, Morales'in çok ciddi bir hayal kırıklığına sebep olduğunu söylemiş. Bu hükümet en kötüsü ve gitmeli çünkü insanlara saldırdı, e, kendisine güvenen, destek veren e, yerel halktan insanlara saldırdı, onlara sırtını döndü demiş. Morales özür dilemiş bu arada. Biraz ee, da abartmış bence. Yapılan müdahaleyi kendisinin emretmediğini söylemiş. Ee, ama sert bir müdahale oldu Morales'in evet, evet. bayağı. Yani insanlar yaralandı orada da. Ama Bolivya ve başka ülkeler daha kötüsünü de görmüştür. Sert müdahaleler derken. Bu gibi şeylerde fazla öyle şeye girmemek lazım ama. <gülüyor> <gülüyor> Karşılaştırmalara. Ee, doğru. Görmüştür. Ama yine de Morales hükümetinde de çatırdamalar başlamış. Onu da verelim. Evet. Biraz da bu çevremizde Ortadoğu'ya dönersek Suriye'de operasyonlar devam ediyor. Yönetim karşıtlarına yönelik operasyonlar diye verilmiş Anadolu Ajansı haberinde. 17 kişi ölmüş. Yani çok sayıda da yaralı var. Yani bunlar tamamen bir istatistik olarak. Sabah Gözde ile de konuşuyordum haberlerden. Ya yani geçiyoruz mesela herhangi bir gösteri sırasında 17 kişinin öldüğü burası olsa mesela daha büyük bir tepki olurdu manşetlere filan bir yerlere birinci sayfalara geçerdi fakat bu artık tamamen umur adiyeden gündelik haber deyip geçiliyor yani Humus'ta 14, Dera'da 2 Banyas'ta 1 kişi toplam 17 kişi güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında öldürülmüşler Rastan'da da ilginç gelişmeler de oluyormuş ordudan ayrılan askerler e, baya çatışmaya da girmiş durumdalar Suriye birlikleriyle orada da bir yarı it savaş gibi ve ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi de verilmemiş Hakkı. omuz kentinde bazı bilim insanları da e, evet. burada da e, bir karışıklık bir bilgi kirliliği durumu var tam olarak neyin ne olduğunu e, anlayamıyoruz Türkiye'de ölümlerde neyin ne olduğunu anlayamıyoruz sanıyorum şiddet savaşı hakikaten ilk önce doğruyu gerçeği öldürüyor bir e, nükleer fizikçi e, başından vurularak öldürülmüş devlet ajansı bunu e, silahlı teröristlerin yaptığını söylemiş ama başka farklı iddialar da varmış Uğuz ee, Abdülkerim Halil adı evet başka farklı iddialar varmış rejimi suçlayan eylemcilerde varmış bu e, cinayetle ilgili Evet, şu ana kadar Birleşmiş Milletler hesabına göre ne zaman başladı? Mart'ta mı? Suriye'deki ayaklanmalar o tarihten beri 2700 aşkın insan sokaklarda öldürülmüş ya da hapishanelerde ve çeşitli yerlerde çok ciddi rakamlar. Afganistan'dan da, daha doğrusu Afganistan'a geçmeden önce şeye de Libya'da kısaca şey yapalım. Libya'da NATO Kaddafi'nin e, şeylerinden birini vurmuş. Kalelerinden birini vurmuş deniliyor. Sirte havalimanını da ele geçirdiler. Havaalanını da diyorlar. Kaddafi'den de ben şehit olmak istiyorum şeklinde açıklamalarda e, gelmişti. Cezayir sınırında bir yerde bulunduğuna dair de rivayet muhtelif öyle haberler de geliyor. Fakat önemli bir haber de. Ee, ...bu Beni Velid diye... ...bir yerde de kuşatma sürüyor... ...haftalardan beri Libya... E, e, ...Alba Kadafiye ...bağlı kuvvetlerle... E, ...isiyancılar... ...NATO'nun da desteklediği... isyancılar arasında... E, ...o kuşatmanın komutanı olan... Davu Salihin... ...Dau El Salihin Cadak... ...tam adı... Kadafi askerlerinin saldırısı sonucu... ...öldüğü bildirilmiş... Ee, tank savar füzeleri kullanılıyor ve e, Ulusal Geçiş Konseyi birlikleri tarafından sıkıştırılmıştı e, deniyor. Gene Anadolu Ajansı haberinde tank savar füzelerinden biri askerleri denetlerken Dağuz Salihin'in aracına isabet etmiş. Dört araç havaya uçmuş. Salihin'le birlikte altı kişi ölmüş. Dokuz da yaralı var. Enteresan bir geçmişi de olduğunu notunu düşmüş Anadolu Ajansı. Kaddafi'ye daha 1990'ların başında, başlarında ilk baş kaldırılardan birini gerçekleştirmiş bir albay. 18 yıl hapis yatmış. Kaddafi demişken önümde şu anda Kaddafi'nin böyle her zamanki bir sırıtan bir Blair'le sıkışan bir fotoğrafına bakıyorum. Eee Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önümüzdeki günlerde bir araya gelip Blair'i istenmeyen adam ilan etmeyi tartışacağı söyleniyor. Telegra bir... Daily Telegraph'ın haberi bu. Buna gelemem bak. Ozan, Her şey olur ama bildiğini tam... bütün bir Katolik değil mi bir kere? Kim? Blair mi? Blair. Öyle. E, yapar mı hiç böyle kötü şeyler? E, kim şimdi kötü şey ne, bir dakika niye peki istenmeyen adam ilan ediliyor Çünkü Filistin'in e, 67 sınırları esasında bir devlet olarak tanınması başvurusu öncesinde e, Avrupa'da yoğun olarak bunun reddedilmesi red oyu kullanılması yönünde lobby yaptığı için yapmamıştır yaptığı söyleniyor tabi şey e, kud'üste üzüldüm şimdi bak. kendisi 5 e, yıldızlı bir otelde 12 yardımcısıyla beraber sürdürüyor görevini şu anda. O dörtlü dönem şey evet. için. da değil o değil mi? Port Dört kuartet. Evet. Yaylı sazlar. E, söyleyelim kuartetin oluşumunda isterseniz. ABD, Rusya, Birleşmiş İçmiş Milletler Millet. ve AB. AB Birliği. Çok güzel bir topluluk. Blair'de yakışıyor onun başına doğrusu. Ama e, işte... birinci keman mı o? Blair, George Mitchell'in e, görevinden ayrılmasından sonra birinci keman olma yolunda ilerliyor en Quartet'te, azından. Kuartette değil mi? Evet. evet. Yol gösterici. İyi de para kazanıyor. Yalnız bir savaş suçlusu e, görüldüğü yerde tutuklanabilir. Böyle de bir durumu var. Ne istiyorsunuz Blair'den? Ben de onu anlamıyorum. Her şey güzel olsun istiyorum. Yemen'de de muhalifler bir savaş uçağı düşürmüşler. Evet öyle şeyler geliyor ama Yemen'den kötü haberler de geliyor. Evet bir ee, operasyon sırasında uçak düşüldü deniyor Yemen ordu kaynakları. Nasıl düşürmüşler uçağı bilmiyorum. Yani uçak düşmüştü o bir o net bilgi yok. Hani başka bir teknik arzı nedeniyle Yemen'de Salih'in akrabaları, onun aşiretine mensup kişiler ve yakınları güvenlik aparatının... Her köşesini elinde tutuyormuş. Öyle haberlerde geliyor. Ama durum da çok karışık. Çünkü Yemen Savunma Bakanı bizzat bütün bu operasyonları yürüten adama da suikast düzenlenmiş ve saldırıdan son anda kurtuldu. Evet. Canını kurtardığı haberi de geliyor. Geçen hafta gene bir istatistik bilgi. S Söyleyip geçiyorum. Bu da BBC'nin haberi. 17 muhalif gösterici öldürülmüştü sadece. Salih'in dönüşü ...parlak oldu... ...ölümler... E, ...Afganistan'da çok... ...başka şeyler haberlerde var... ...Afganistan'da 3 NATO askeri öldürülmüş... ...yine her zaman olduğu gibi... E, ...şey bilgisi verilmiyor... ...hangi... E, ...ülkelerin pasaportunu taşıdıkları... ...bu askerlerin... İmparatorlukların mezarlığı mıydı... ...ölüm yeri miydi Afganistan... İmparatorluklar mezarlığı evet... evet ...şu anda 3. İmparatorluk oraya... ...gömüldü Britanya... İşte Sovyet İmparatorluğu denir. Şimdi de Amerika Birli evet. İmparatorluğu. Paks Amerikan. Ee, şey de burada ilginç. Benim e, Blair kadar olmasa bile önemli favori insanlarımdan biri de Rasmussen, NATO komutanı. Pardon ben... genel sekreteri. Aynı ligde değil yani. Değil evet. Ama Karşılaştırmam o... bile. E, fakat o da çok başarıyla yürütüyor NATO'yu işte 3 NATO askeri öldürmüş yola yerleştirilen bombayla ve Afganistan'da ölen NATO'ya bağlı Batı askerlerinin işgalci askerlerinin sayısı 124'e yükselmiş durumda yılbaşından bu yana sadece. Ya bir ara şey yapalım özel bir program yapıp e, NATO'nun Afganistan'daki görev tanımını falan bakalım çok kısa evet. sürecektir programımız. Evet, çünkü muhula kısa birkaç kaç ifade vardır, tahminen. Hakikaten bakalım girelim bunların hepsi yazılıyor sonuçta. Evet, sonra da baş. Rasmus sen neler demiş o konularda da güzel ifadeleri vardır çünkü. Ya bana atmayalım. Hayır ilk baştan 2001'den itibaren bence bakmamız evet, lazım. Evet tabi tabi. Ama NATO hemen var mıydı başında? NATO daha ıı, sonra müdahil oldu. Daha sonra müdahale oldu ama çok çabuk dahil oldu. Evet evet. Peki Afganistan'da bu arada Laşkar Gah'ta büyük bir saldırı olmuş ve e, yani NATO birlikleri güvenlik sorumluluğunu Afgan polisine devrettiği bölgelerden biri diye başlıyor BBC Türkçesi haberi e, Laşkar Gah orada saldırı olmuş Taliban tarafından düzenlendi tahmin ediliyormuş sekiz polis öldürüldü istatistik olarak geçiyorum. Bir de kendisinden haber alınamayan bir polis memuru saldırıda rol almış olabilir deniyor. Yani ihanet etmiş, karşı tarafa geçmiş filan Ya da hep oradaymış. Şüpheli polis deniyor. Şangay'dan bir metro kazası haberi var. 200 kişinin yaralandığı onu da verelim dünyadan haberler köşesinde. Bir tek şeyi de ilave edeyim yalnız. Afganistan'da önemli bir press association diye bir yerden aldığım bir ilginç bir haber var aldığımız e, Afganistan'da saldırılar yüzde oranında oranda yükselmiş artmış bu sene ha, yıllık rakam mı evet bu sene e, aylık aylık. Bar, aylık haber evet yani silahlı çatışma yol kenarına yerleştirilen bombalar ve diğer şiddet olaylarında %40 Kayakın artmış geçen yılın bu ayına göre. E artık zaten Fransa falan da oradan askerlerini çekiyor. Ee, ABD çekmek istediğini söylüyor. Görev tamamlanmış orada herhalde ki. Evet. İSAF saflarında Türkiye'de bulunuyor. işgal kuvvetleri arasında. Evet, bunu da söyleyelim. <gülüyor> Hong Kong'da e, Nesat Tayfun'u <gülüyor> tarafından e, kitlendiği şehirde Ha, vurmuş mu orayı? Evet vurmuş orayı şehirde yaşam durmuş Onu söyleyelim Ben ufak ufak haberleri veriyorum artık programın sonuna yaklaştığımız için Evet ee, Mısır'da e, Müslüman kardeşlerin e, Meclisi boykot edebileceği Söyleniyor Öyle bir haberimiz var Öyle bir şey e, Tehditte bulunmuş Müslüman kardeşler deniliyor Neden? Neden vermişler mi? Deniyor ki eğer seçim yasasının beşinci maddesi iptal edilmezse e, bu seçimlere katılmayacağımızı bu seçimlere katılmayacağımızı söylüyoruz diyorlar. Mısır demişken o zaman ben de bir haber vereyim. E, askeri savcılık bir soruşturma başlatmış. Çeşitli internet sitelerinde görüntüler yayınlanmış. Polis ve askerler Dakahlia vilayetinde e, bir takım silahlar ele geçirilmiş. Onları öğrenmek için iki tutukluya sorgu yapmışlar. Fakat sorguda şöyle şey olmuş. E, onu aşkın bir düzüne polis ve asker işkence yapmışlar. Dövdükleri ve elektrik verdikleri iki tutukluya yaptıkları işkenceleri de gülerek cep telefonlarına kaydediyorlarmış. Bu da hoş bir insanlık manzarası doğrusu. Kahkahalar atarak işkence yapıp Elektrik veriyorlarmış filan böyle Defalarca kulaklarından ve çenelerinden Elektrik e, veriyorlar Türkiye'de de biliyorsunuz bu, bu Yakalananlar Yakalanan PKK'larla ilgili Kafasına sık e, Lafının duyulduğu Görüntüler çıktı Artan bir Tüm dünyada tansiyon var Evet Meksika'da da ilkokulu ne kesik baş bırakılmış artık ama onu da detayına Ama bu detayına girmeyelim gerçekten. E, Meksika'da zaten uzun süredir korkunç olaylar oluyor. Meksika e, yine uzun süredir ABD'nin bu uyuşturucuyla savaş e, politikasının. Arka bahçesi. Onun oynandığı, o savaşın oynandığı yerlerden biriydi. Ön haftanın da sonucu. Aslında özel bir Meksika küçük programı e, yapmayı hak ediyor. ya yani inanılmaz Sadece Meksika gibi. değil, şimdi Meksika'dan o Guatemala'ya, yani tamamen e, kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bir yer haline geliyor Guatemala. Evet, Çetelerin elimizde, hakimiyetinde böyle bir durum söz konusu. Elimizde oldukça e, etraflı bir araştırma, bir kitabın Meksika bölümü var. Parenti'nin. Yeni okudum. Yani hakikaten İnsanın aklını karıştıracak kadar önemli detaylar var. Bir tarafta neoliberalizm, nafta, bir tarafta e, küresel iklim değişikliği, bir tarafta göç meseleleri falan böyle acayip bir hikayesi var. Orada sınır bölgesindeki uyuşturucuyu denetleyen polislerin hepsinin altında altın kaplamalı 4x4 cipler varmış bu hangi maaş Bayağı seni... iyi denetliyorlarmış Nasıl buluyorsun demişler polislere Maaşımla alıyorum bunları demiş Gülerek <gülüyor> Mesela böyle detaylar var ya ilgilenirsin diye İlginerim elbette ee, Ben size bir haber vereyim Çin de 2020 itibariyle ilk e, Uzay istasyonunu kurmayı hedefliyormuş Hedef Nasıl hedef O 33 ışık yılı İsmiyle hitap Özellikle. edelim şuna. HD 855 12B. Hedef o mu diyorsunuz siz? HD. <gülüyor> <gülüyor> 855 12B. 855 12B evet. Hedef o muymuş? HD. <gülüyor> Peki bitirelim bence artık. Var mı başka bir Güzel haberin. Güzel haberim yok. Başka haberlerim var ufak tefek. Ama güzel olarak nitelendirebilecek haberlerim maalesef bugün e, fazla yok. E, bir tane var. Aslında onu vereyim. Bu uzun süredir kutup dairesi içinde e, arama yapmaya çalışan baya bir e, kuralsız kansuz bir şirket var. Cairn e, Enerji şirketi. Oh. Tabi. E, bulamadığı için yani kışın orada arama yapabiliyor. Pardon yazın yapabiliyor. Kışın başladığı zaman mevsim. E, Kapandı mevsim. Öyle çok kolay olmuyor. Kapandı ve yine bulamadı. E, üçüncü defa sanıyorum üst üste e, bulamadı. Bu insanlık için en iyi haberlerden biri. Evet. Bütün gezegen canlılar için. Yüzde altı buçuk hisseleri değer kaybetmiş. Ciddi e, baskı altına gelmiş bulamadığı için. Üzücü haber vermeyecektin hani. Ama siz şey yapmışsınızdır. Sizin page foncunuz çıkartmıştır elinde. Evet, derhal halletmiştik evet. evet Wang Dang Doodle çalarak bitirelim Coco Taylor ee, dün aslında 1928'de doğmuş ve 2009'da hayata veda etmiş Amerikalı en önemli blues şarkıcılarından biri hatta e, blues Kraliçesi diye de unvanı var. Çok güçlü bir vokali ve geleneksel blues türkü söyleme sanatlarında da ustalığı var. Ona kulak verelim. Wang Dang Doodle'da doğum gününde günaydın koku diyelim ve hepinize günaydın diyeyim. Günaydın. Günaydın. günaydın. Kim Tell but tonight Çıkkasıydı.